Allah'ı ve salatü ve ala nebiyye, Faslun Cemaate geldik. Cemaatle namaz kılmak Cemaatle namaz kılmak sünneti de Hanefi mezhebine göre ama mezhep içerisinde vacip olduğunu söyleyen fukaha da var, Fakirler de var. İmam Şafii'nin ikinci görüşüne göre cemaatle namaz kılmak farz-ı kifayet. Ahmet bin Hanbel'e göre ise cemaatle namaz kılmak farz-ı Yani herkes eğer bir özür yoksa, bir mani yoksa mutlaka cemaate gitmeli, cemaatle namaz kılmalı. Şimdi İslam tarihine baktığınız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de cemaatle Namaz kılıyorlar, fırsat bulunca kılıyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Efendimiz aleyhisselama Müslüman olunca, biz hakikat üzere değil miyiz ya Resulallah? Evet öyleyiz. O halde fefîmel ihtifâ. Neden bu gizlilik? Niçin gidip de Kâbe-i Muazzama'da namaz kılmıyoruz? Yani bir engel var, bir mani var. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Darları kamda kılıyorlar ama kabe Muazzama'da büyük cemaatler yapamıyorlar engel olduğundan dolayı Ta Hazreti Ömer bu teklifte bulunana kadar Yolda Medine-i Münevvere'ye girmeden Kuba Mescidini yapıyor Yani bizzat kendisi Aleyhisselatu vesselam orada çalışıyor Yani işçiliğinde bulunuyor Mescid-i Nebevi Medine-i Münevvere'ye gelince Efendimiz'in ilk yaptığı bina, ilk olarak Mescid-i Nebevi yapıyor. Halbuki aleyhissalatü vesselam beş şey bana verildi, benden önceki peygamberlere verilmedi. Bunu ifade ederken ne buyuruyordu? cuhalet Ardu mesciden ve tahura yeryüzü bana, benim ümmetime mescid kılındı, temiz kılındı, temizleyici. Yani Müslüman, Namaz kılabilir herhangi bir yerde, herhangi bir yerde teyemmüm yapabilir eğer orada bir necaset yoksa. Yani her yerde namaz kılıyoruz ama buna rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk olarak Mescid-i Nebevi yapıyor. Sehil, Süheyl adında iki tane yetim çocuk var, Ebu Bekir e Efendimiz parayı veriyor, onların arsasını alıyor. Orada bir hur mezarlık vardı, müşriklere ait orası vesaire. O parçalar birleştiriliyor, orada Mescid-i Nebevi yapılıyor. Peki neden? Madem her yerde namaz kılınabiliyor da, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk olarak Mescid-i Nebevi yapıyor. Çünkü bu ümmet cemaat halinde yaşamalı. Günde beş defa bir araya gelmeli. Önde bir imam olmalı. Yani Allah buyruğunu o imam vasıtasıyla alacağını bilmeli. Merkez var yani. O cemaat kültürünün medeniyet ruhunu aşılayabilme adına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk olarak Mescidi Nebevi inşa ediyor. Günde beş defa, e, cuma günü bütün erkekler haftada bir defa, bayram günlerinde bütün ümmet e, belli noktalarda toplanacaklar. Hatta bayram günlerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam, haizli kadınlar onlar da gelsinler, arka tarafta dursunlar. Bu cemaate şahit olsunlar, tanık olsunlar, namaz kılmayacaklar ama arkada dursunlar. Musalla da Efendimiz bayramları kıldığında açık alanda kılıyor, menaha tarafında orada kılıyordu. Oraya gelsinler, ümmetin bu çokluğunu görsünler diye Onlar da, çocuklar da burada hazır bulunsunlar. Yani cemaatle namaz kılmak şuna benziyor, bir çöldesiniz, çölde gidiyorsunuz, işte orada bir karargah var, karargahda bir komutan var, Telsizlerle siz oraya e, tekmil veriyorsunuz, neredesiniz, orduyu, birliği nasıl sevk ediyorsunuz, eğer böyle bir merkez yoksa, ordu çölde kaybolur, yutulur, geçemezsiniz karşıya, menzile, hedefe varamazsınız, cemaat bunu anlatıyor, onun için... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey işte Medine mahallelerinde oturanlar buraya gelin. E, cuma günü hiçbir mahallede cuma kılınmıyor. Herkes Mescid-i Nebevi'ye geliyor. Belki Cuma'yı anlatırken söyleriz. Yani Kuba'ya Efendimiz neden cumartesi günleri gidiyor? Her cumartesi Kuba'ya gidiyor. İslam'ın ilk mescidi Efendimiz'in yani Müslümanların yaptığı ilk mescid. Cuma günü orada kimse namaz kılmıyor. Garip kalıyor diye Efendimiz cumartesi günleri maşiyen evrakiben, Yürüyerek ya da binerek cumartesi onun için oraya gidiyor. Yani çevrede kimse kalmıyor. Herkes geliyor, herkes gelecek. O cemaati görecek. O insanların, ümmetin birbiriyle olan tesanütün o yapısını görecek. Yani bir Allah'la irtibat kuruyorsunuz. Ama bir komutanın nezaretinde, bir imamın nezaretinde bu irtibatı kuruyorsunuz. Ee, savaştaki hale benziyor sizin namazdaki haliniz. Yani nasıl ordu savaş düzenini alınca komutanın bir e, emrini bekler, komutunu bekler. Hadi hucum dediği zaman gider. Namazda da bunyanun marsus oluyorsunuz. Birbirine çok yakın duruyorsunuz. Ee, ee, Sahabe-i Kiram efendilerimizin elbiseleri nereden yıpranıyor? Omuzlarından yıpranıyor. Neden? Ee, zaten çok ince olurdu o zamanlar elbise ama bir de terliyorlar, ter var. O ter, e, sıcak hava, omuzlar da birbirine yapıştığından dolayı buralardan elbiseler yırtılıyor. Yani onlar aslında Bedir'in tatbikatını orada yapıyorlar yani düşman geldiğinde, vurmak istediğinde, safları yarmak istediğinde nasıl olacaklar, nasıl duracaklar? Onun tatbikatını namazda yapıyorlar. Tabi o bir mana, mefhum veriyor. Hazırım ya Rabbi diyorsun. Neye hazırsın? اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ cenne. Malını, canını Allah'a sattın yani. O senden cennet karşılığında satın aldı. Onun her Müslüman namaz safında kardeşleriyle, o saf haliyle Cenab-ı Hakk'a bunu anlatıyor. Bu cihetle her yerde namaz kılınmasına rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de ilk olarak e, Mescid-i Nebevi yapıyor. Herkes geliyor. Yani gelmeyenleri tehdit ediyor. İşte buyuruyor. Yani yasıya sabaha neden gelmiyor bunlar? İşte bu bir münafıklık alametidir. Bilseler bu namazın, önemin ehemmiyetini Onlar velevhabıven sürünerek bile buraya gelirler. Uharriku aleyhim buyutuhum Yani o gelmeyenlerin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Evlerini yakmak isterim buyuruyor. Yani gideyim şimdi bunlar neden gelmiyorlar? Bu tabi cemaatin önemini anlatıyor bize. Gelmemek özellikle yasıya sabaha gelmemek bir nifak alameti zaten en güçlü cemaat hangisi yani cemaatle namazlar kılınır en güçlüsü tabi Cuma zaten cemaatle olacak münferit olmaz sabah namazı sonra yası namazı yani sabah ve yası işte sabahla yasıya birisi gelebiliyorsa camide olabiliyorsa o aşmıştır artık çok şeyleri Aşmıştır. Bir defasında Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Yani şöyle e, o ince et parçalarını, hayvanların ayaklarındaki, e, tırnaklarındaki onları dağıtsam buna gelirler. Ama bilmiyorlar ki namazda ne kadar sevap, icir alacaklar. Bilmediklerinden dolayı bundan mahrum kalıyorlar. Peki efendim... Cemaatle damaz, hanefi mezhebine göre Sünneti i müekkede dedik. Ama vacip olduğunu söyleyenler de var. Peki neden hanefiler Sünneti müekkede ya da vacip diyorlar? Delil nedir onların? Salatul cema'a taftulu salatel fardi bi seb'in ve aşirine derece, bi khamsin ve aşirine derece. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cemaatle namaz, münferit kılınan namaza nisbetle 25 ya da 27 derece daha faziletli. Yani 25 ya da 27. Neden? İmama göre değişiyor. Yani bir imam var, sakallı, sünnet-i seniyye itibası var. Ee, efendim böyle bir imamın arkasında kılınan namazla e, dar pantolonlar giymiş, e, zaten dar pantolon giyip avret yeri belli olan haram işliyor yani namazı batıl olmaz ama Müslümanlar arasında demiştik böyle dar pantolonla gezmek haram avret yerleri görüldüğünden dolayı böyle bir imam varsa git ileride kardeşim biraz daha yürü bu namaz yani kıyamet günü önce bu gelecek yani bu imdad edecek önce ondan sorulacaksın o halde namazları kılıyorsak yani ortalığa saçıp savurmamalı heba etmemeli. Peki o farz-ı diyor hanbeliler neden? Eee salatul ama var. ama hadisi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama geliyor diyor ki ya Resulallah beni namaz za getirecek kimse yok. Elimden tutacak kimse yok. ''Ben evimde kılsam olur mu?'' Efendimiz'i ''olur'' buyuruyor. Adam ayrılıyor giderken sahabi yani. Efendimiz arkadan ''Etesma'un nidâ'e lissalâh'' buyuruyor. ''Sen ezan-ı Muhammedi'yi işitiyor musun?'' ''Evet ya Resulallah, ya Resulallah. Efendimiz buyuruyorlar ki Kale ecib'' ''O zaman ezan-ı icabet edeceksin.'' Yani tuta tuta Mesir-i Nebevi'ye geleceksin. Ahmet bin Hanbel rahimullah diyor ki Yani bu sahabi ama kimse yok Gelemiyorum ya Resulallah Efendimiz de ona buyuruyor ki اَتَسْمَعُونَ نِدَا اَلِسْصَلَى ezan Muhammed'i işitiyor musun? O zaman geleceksin burada kılacaksın Yine salatul kauf var O gelecek korku namazı 20 küsur çeşidi var diyor Aynı onun Efendimiz Aleyhisselam O kadar farklı kılmış yani e, korkulamazı salatul kavf, düşman saldıracak. O halde bile cemaat yapıyorsunuz. Yani sen orada, sen orada, sen burada kıl demiyor Kur'an-ı Kerim Efendimiz Aleyhisselam. O halde bile cemaati e, akt ediyor, cemaat namazı yapıyor. Yani bu ve benzeri delille bunlardan Onların evlerini başlarına, ''Yakmak isterdim'' rivayetlerini hareketle Ahmet bin Hanbel bu namazın, cemaatle namazın farz olduğunu söylüyor. Peki şimdi metne bakalım. Şunu da söyleyeyim, evde kılınan bir cemaatle eşinizle işte çocuklarınızı aldınız, onlarla yaptığınız bir cemaat, camide kıldığınız namaz gibi olmaz.'' Cemaatin sevabı ne kadar e, cemaatin adedi ne kadar fazla olursa sevabı da o kadar fazla olur. Dolayısıyla evde kıldığınız cemaatte kıldığınız namaz onun da eci var sevabı var ama camideki gibi olmaz. Niçin olmaz? Çünkü camide zengin var, fakir var, ağa var, paşa var, memur var, hepsi geliyorlar orada saf oluyorlar. Hani şimdi Yahya ya Kemal diyor ya, Aziz İstanbul'da geldim camiye, Büyükada'da camiden koptum, uzaklaştım, içeriye girdim, iki tane hamalın arasına oturdum. Çocukluğumu düşündüm, çocukluğumda İstanbul camilerinde kıldığım namazları. Yani şimdi orada hamalın arasına gelip oturuyorsunuz. Belki valisiniz, orada protokol yok Odanızı temizleyen eleman orada Kardeşimiz orada Önde oturuyor Siz de onun arkasındasınız Arkasında duruyorsunuz Arkasında namaz kılıyorsunuz Nefsinizi terbiye ediyorsunuz Yani Ama evde bunları yaşama imkanınız yok Evin reisi sizsiniz Öne geçiyorsunuz Namazı kıldırıyorsunuz Camide bunları yaşa Mahallede kim var Ona dön selam ver Ona dön selam ver De ki ben senin kardeşinim Benden sana zarar gelmez. İşte o manayı, mefhumu yaşayabilme adına Efendimiz Aleyhissalatu vesselam camiye davet ediyor. Fakat camide kılamadınız, evde Tabi haftada bir günde evde kılmak lazım. La tec'alu buyutakum al makabira. Evlerinizi kabir yapmayın buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani evlerde Kur'an-ı Kerim okuyun, evlerde cemaatle namaz kılın. Haftada bir defa çocuklarınıza cemaatle namaz kılmayı gösterin, öğretin. Kızlar var, onlar camiye gelmeyecekler. Onların küçük seccadeleri olsun, başörtüleri olsun, oraya koyun tesbihlerin, takkelerini. Namaz bizim de ödevimiz desinler. Onlar da camiye işte gelemiyorlar ama evde babalarıyla birlikte o cemaatin hazını bereketini yaşasınlar. İki, ne zaman yetişirseniz cemaate yetişmiş olursunuz. Selamdan önce, birinci selamdan önce oturdunuz tahiyyata, tahiyyatı oturursanız cemaate yetişmiş olursunuz. Ya yani, oturdunuz selam vermeden önce iktida derseniz yetişmiş olursunuz. Eee de yetişince rüku'de imam kalkmadan cumhura göre cumhur ufuqa Diğer mezhepler kastederek söylüyorum. Cumhura göre rekata yetişmiş oluyorsunuz. Eğer rükuda yetişirseniz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden dolayı. Peki cemaatin azı ne kadar olacak? اَقَلُّ cemaati اِسْنَانِ buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Cemaatin en azı iki. dir. Dolayısıyla iki kişi olursanız cemaat yapacaksınız. Yani iki kişi olunca nerede duracak? Arkada duracak, sağınızda duracak değil mi? Sağ tarafınızda. Yani namaz kılıyorsunuz, şöyle e, arkanıza burada duruyor. Tek kılıyorsanız e, arkadaşınız, kardeşiniz burada duracak. Eğer erkekse tabii kadınsa arkada duracak. Annenize namaz kıldırıyorsanız ya da eşinize namaz kıldırıyorsanız Arkada duracak, yanınızda olursa siz de onun namazına niyet ederseniz yani ona, onun da cemaatiniz olduğuna niyet ederseniz buna ne diyoruz? Muhazatun nisa diyoruz değil mi? Kadınlarla aynı safta olunca namazınız bozulur eğer onun namazına niyet ettiyseniz. Peki o zaman burada duracak ee, yani topuğu sizin topuğunuzdan geri olacak. Topuk yani... Burada gerilik, ilerilikte ölçüneyi alıyoruz topuk. Topuk sizden geri olacak. Adamın ayağı diyelim 46 numara. Sizinki de 42 numara. E, topuğu geride de parmağı ileride olsa e, namaz bozulur mu? Yani onun size uymasına engel olur mu? Bu olmaz. Topuk geride olması lazım. E, tab, parmak da ihtiyaten geri olursa daha doğru olur. Adamın boyu 1.90 90. Sizinki de bir atmış, e, ayağa geride ama secdeye gittiniz. E, adamın başı sizden önde olursa yani imamın önünde olursa engel olur mu? Olmaz. Önemli olan durduğunuz yer yani namaza başlarken durduğunuz yer veya namazın içinde devam ediş haliniz. Peki, El-Cemaatü sünnetun muekkedetun cemaat sünneti müekkede. Efendimiz buna riayet ediyorlar. Geliyor mesela bir sultan dönüyordu. Efendimiz bir sul yaptı, geldi. Mescid-i Nebevi'de namaz kılınmış. Böyle görünce ne yapıyor? Hemen evine gidiyor, evde. Eşiyle beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cemaat yapıyor. El-cema'atu sunnetun mu'ekkedetun. İşte o hadis-i şerifi burada almış. Vekale. Laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi thumma anzura ila qaumin yatakhallafuna anil jamaa'a wa uharriqu alayhim buyutahum yani şimdi ben buraya birisini bırakıp işte o insanlara namaz kıldırsın sonra onlara bakayım cemaatten geri kalanları arayayım o harruk alehim başka hadisler var. İşte bu aynı konuyla alakalı. İşte alayım yanıma e, gençleri onlar odun toplasınlar. Sonra onların evini yakayım. O harruk alehim buyutuhum buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu hem bir mübalağa bildiriyor. Efendim e, burada bir eee tekit var. Sünneti Mekke'de diyoruz. Efendim lahayesa utarkuha illa biuzr. Terkuhu terk-i şeyin terku salatil cemaa. Terkuhu la yesa utarku illa biuzr. Ancak bir özürle terk edilir. Nasıl? Çok şiddetli amur var, düşman tehlikesi var, Yabani hayvan var. Yani bunlar saldıracaklar. Ancak bu durumlarda cemaatle namaz terk edilir. Onun dışında cemaate gitmeli. Yani maalesef İslam ümmeti içerisinde cemaatle namaz kılma noktasında en gevşek olan bizim Türkiye. Yani burada cemaatle namaz noktasında bir farklı bir hal var. Teravih bakıyorsunuz sünnet namazlarda cami doluyor, dolar gibi oluyor ama farz namazlar var. Camide kimse yok. Ee, bizim oftan birisi Konya'da askerlik yapıyormuş 1927 yılında mektubu gördüm ben babasına mektup yazıyor o asker daha sonra Amasya müftülüğü yapmış o babasına diyor ki baba diyor işte Konya'da izin askerden izin alınca yani günlük işte izinler verir çarşı izni derler askerlik yapmadınız siz tabi yapınca görürsünüz, özlersiniz böyle hayatı, o elbiseleri giymeyi. Ee, en fazla da eğer kıştanızda bir cami yoksa ayakkabınızı çıkarıp bir camide oturmayı özlersiniz. Camide oturup böyle cemaatte namaz kılmayı, orada oturup Kur'an-ı Kerim okumayı. Allah Teala bunları özletmesin. Ama özlerseniz kıymetini daha iyi anlamış olursunuz. Şimdi şimdi o diyor ki, gittim çarşı izninde Konya'da camiye girdim, kuşluk vaktiydi. Kuşluk vaktinde kuşluk namazı kılmak için insanlar camiyi lebalep doldurmuşlardı. Yani 1927 yılı yer Konya, cuma namazı değil, yani öğle namazı değil, kuşluk namazı kılmak için insanlar camiyi lebalep tıklım tıklım dolduruyorlar. Şimdi farz namazlarında camilerimizi haline... Yani Efendimiz neden ilk olarak mescid Nebevi yapıyor? Ümmet yapısını oluşturmak için. Yani cami yoksa ümmet yapısı oluşmaz kardeşim orada. Şimdi burada yurt var, orada cami var. Cuma namazını yurtta kılıyorlar. Ya böyle olur mu ya? Efendimiz Kuba'da, Kuba'da Cuma kıldırmıyor. Kaç kilometre Medine-i Münevvere'ye. Orada yurt var, burada cami var. Adamlar oradan camiye gelmiyorlar. Camide kılmıyorlar. İşte bilmiyorum, hadi namaza, cemaat gitmemiz lazım ama bizim burada da işte bazen arkadaşlar okuldan geliyorlar. Git gel şey oluyor yani ayrı bir cemaat yapmak gerekebiliyor. Dersler, işte cami hususu olması lazım. Aslında eğitim müesseselerinin camiler hususu olmalı. İşte hem müsahab vakitlerde namazları kılarsınız, ders programını ona göre ayarlarsınız. Ama böyle yol öne olunca insanlar geliyorlar, kılmak istiyorlar ezan Muhammedi'ye göre. Fakat özellikle cuma namazları yapmamak lazım. Yani bu öğrenci ümmetin içine gelsin. Böyle bir şey olur mu ya? Efendimiz'e kitapta, sünnette bu nerede yeri var kardeşim? İşte öyle oluyor. O ümmetten kopuyor, bu ümmetten kokuyor, ko kopuyor, gavurla beraber oluyor, onunla oturuyor. Onunla nasıl diyalog kurabilirim, nasıl oturabilirim, nasıl onun muhabbetini cezbedebilirim? Bunun çözüm ve çarelerini arıyor, Müslümana buğz ediyor. Onu yok etmek için elinden ne geliyorsa, ne kadar gücü varsa onu ortaya koyuyor, de diyor. Ya neden? işte cemaatten mahrumsun kardeşim. Cemaatten mahrumiyet seni ümmetten mahrum etmiş, ümmetten Evet. E ne ise Kur'an-ı Kerim bize bu havayı anlatırken ve meminden fil arzi ve la bi illa umamun amsalukum yani yeryüzünde hiçbir hayvan yok ki ümmet olmasın. Kuşların bile bir ümmeti var. Kuşların bile bir cemaati var. Onlar bile bir cemaat halinde, ümmet halinde yaşıyorsa o zaman siz neden böyle paramparça oldunuz? Yani kuş aklı yok. Ama o güdüleriyle beraber Allah Teala onun cemaat yapısını koruyor. Ya en azından ona bak ya bu hayvan kadar ol işte ümmet yapını, ümmet tesanüdünü koru. La yasau terkuha illa biuzr. <gülüyor> Ancak özürle beraber cemaat terk edilir. Özür yoksa, özür yoksa orada cemaat terk edilmez kardeşim. Özür engel mani yoksa Peki imamete kim geçecek? Yani şimdi tabi e, tanzimattan bu tarafa imamlığı tükettiler. Nasıl tükettiler imamlığı? Tiyatrolarda, sinemada, eserlerde sürekli imamlığı aşağıladılar. Başkasının eşine, kızına, namusuna bakan adam. E, filmlerde öyle. Elinde bir tesbih var. E, göbekli bir adam. Sürekli kim hediye getirir, kim bunları takdim eder? Böyle bekleyen adamlar, işte fıkralarda hocaya demişler, bir Z harfini söyle bakalım, ziyafet demiş, ayın harfin çıkar, afiyet demiş vesaire. Ee, i̇şte adam e, koymuşlar e, e, kanı arabasının üzerine, götürmüşler bir yere, yemiş orada, sonra bir ışık görmüş, Yatıyor o kadar yemiş ki oturamıyor kan arabasına giderken. Orada ışık görmüş ne var hocam orada ziyafet var demişler çekin arabayı oraya demiş. İşte başka bir hoca yemiş yemiş giderken ne olmuş? Ölüyor adam neredeyse başka bir hoca da ölmüş çok yediğinden dolayı onu götürüyorlar. Geçmiş onun kanısı onu demiş ki bu kimdir falan hoca ne oldu ona? çok yediğinden dolayı öldü. Ya bir de bana çok yedi diyorsun. Bak çok yeseydim bunun gibi olurdum. Peki bunlar ne zaman uydurdular Tanzimat'tan bu tarafa? Millet hoca deyince ne anlıyor şimdi? Çok yer kardeşim. Gelir buraya. Erzurum müftüsü Sakıp efendi Allah valem o olacak. İsim yanlış olabilir ama Cumhuriyet döneminde imamların, hocaların vaizlerin aşağılandığı zamanlar bir Erzurum protokolü bir davet veriyor, vali de orada, asker kökenli bir vali, bir fıkra anlatıyor. Diyor ki, hocam bir mandayla bir hoca adam bahçesine girmiş. Adama demişler ki, mandayla hoca bahçeye girdi. Adam demiş ki, önce hocayı çıkarın. Yani hoca mandadan daha çok yer. Hoca efendi tab bu olay anlatılınca kalkmış sofradan. Peki o zaman siz devam edin, hoca kalktı. Yani ben hoca isem o zaman siz de mandasınız. Devam edin yemeğe demiş onlara. Şimdi bunları anlattılar. Şimdi bu memleketin zeki evlatlarına gidin. Kaç tanesi imam olmak istiyorum der. Der mi? Ne der? Mühendis olayım der. E, doktor olayım der. Avukat olayım, hakim olayım, kaymakam olayım. Ama hoca olayım demez. Yani şimdi onun için böyle kendi iradeleriyle, bu medreseyi tercih eden kardeşlerimin Allah önüm daha fazla açıyor. Yani bakıyorsun onlar arasından imam geliyor. Benim imam kardeşim, babası onu imam yapmış, çok zeki bir evladı var. Onu fen lisesine gönderiyor. Tamam Müslümanlar çocukların fen liselerine göndersin. Elhamdülillah bir cemaatimiz aldı en zeki evlatlara fen liselerine gönderdi. Yani hep oraya gitti. Bugün Müslümanların mühendis ihtiyacı yok kardeşim. Değil mi? Doktor ihtiyacı yok memlekette. Ne ihtiyacımız var? Alim ihtiyacımız var. Çünkü ulema, zeki çocuklar, İslami ilimler okumuyorlar. Yani üç defa, beş defa, bir defa okuduğunda anlayacak ki İmam Gazali olsun, Razi olsun, Ebu Hanife olsun, ümmetin suhrunlarını alsın. Yani bizim Hocamız şimdi ya iki oğlum var ikisi de fen lisesini kazanabiliyorsa birini al İslam ilimleri okut İmam Hatip'e hem bir taraftan medrese okusun, alim olsun. Yani alime bizim ihtiyacımız var. Bu ümmetin sorunlarını çözecek, mühendisin, hastanenin hepsinin sorunlarını İslam'a göre çözecek, halledecek gazali gibi derinliğe sahip adamlara ihtiyacımız var. Yani İmam Gazali Hazretleri zamanındaki tersi bir olay yaşıyoruz. Gazali Rahimullah diyor ki, ya bu ümmet herkes çocuğunu medreseye gönderiyor, ulum İslami okutuyor, fıkıh okutuyor. Neden? Çünkü fıkıh okuyan kadı oluyor diyor, kadı oluyor. Halbuki bu ümmete tıp ilmini çocuklarına okutması farz. Tıp okumuyorlar. Çünkü tıp bugünkü gibi bir sektör değil. Otla tedavi ediyorlar. E, Hristiyanlar hep hekim olmuşlar. Orada para olmadığından dolayı tıp okumuyorlar. E, hep e, medresede fıkıh okuyorlar ki kadı olacaklar, devlet bürokraside görev alacaklar, para kazanacaklar. Müslümanlar da hep Hristiyanlar tarafından tedavi ediliyorlar. Gazal de diyor ki tıp ilmini okutmak ümmetin çocuklarına farz. Onları okutun. Bugün de tam tersi olmuş. Demek ki Allah rızası bir toplumdan gidince orada dünya rızası geliyor. Dünya rızası da muvazeneyi bozuyor kardeşim. 28 Şubat'ta bu millet İmam Hatip Bey kimi gönderdi? Kızını gönderdi. Oğlunu Fen Lisesi'ne gönderdi. Ama öyle bir durum oldu ki yani siyasi durum değişti. İmam Hatip en böyle... Köyde okuma imkanı olmayanları gidip buldular, zorla aldılar, geldiler, onlar okuttular. Yoktu öğrenci, kapanmasın diye kızlar okuyordu. İlahiyatı kızlar doldurdular. Orayı bitiren ilahiyatı kazanamadı, orayı bile kazanamadı. Gitti ne oldu? İmam oldu. Oğlunu Fen Lisesi'ne gönderdi, Anadolu Lisesi'ne gönderdi. Bir üniversite bitirdi, KBSS'yi kazanamadı, görev arıyor şimdi. O. Ama İmam Hatip'i bitiren köyden gelen o çoban kardeşim o imam oldu. Oldu ama imamlığın da seviyesini düşürdük şimdi. Yani 60 binden 150 bine dayandı imamlar. Yani o kadar çoğaldı. Ama hutbemiz değişmedi. Vaazımız değişmedi. Kalitemiz artmadı yani. İmamın maaşı yükselince yani cemaat gidelim şimdi hani şu imamda şunu anlasın bize dinleyelim diye maalesef o yok. Neden? Neden? Çünkü ümmetin zeki evlatları hala ulum-i İslam'ı okumaya gelmiyor. Babalar yok ettiler, afiyet, ziyafet dediler, o çökerttiler. Ee, hala yemekten, içmekten maalesef onlardan bahsediyoruz. Şimdi burada, وَاَوْلَ النَّاسِ imame, <بِالْإِمَامَة> Neden bunu anlatıyor fıkıh kitaplarımız? Çünkü herkes imam olmak istiyor. Herkes mihraba geçmek istiyordu. İmamlık dünyada da bir itibar, ahirette de bir itibar veriyordu. Ee, i̇mam oluyorsunuz yani. Ama şimdi e, tanzimattan bu tarafa küfür yobazları Müslüman evlatlarını yıktılar. Bu tiyatroyla yıktılar, sinemayla yıktılar. Ee, i̇mam zorla oluyor. Yani olanları, iyi olanlar tenzih ediyorum ama maalesef şimdi böyle bakıyorsun bir kardeşim hastanede yer arıyor. Fırsat bulduğu zaman hastaneye gidiyor, memur oluyor, imamlığı bırakıyor. Biri namaz kıldırmak ya. Resulullah Efendimiz'in mihrabında duruyorsun. Mihrapta durmak, Efendimiz'e niyabet etmek sallallahu aleyhi ve sellem. Hastanede burada bir kadın memur var, onunla beraber burada oturuyor, onu tercih ediyor. Bir kısmı tabii imamlarımızı tenzih ediyorum ama maalesef bunu tercih edenler var. Niye? Orada döner var diye. Dönerse maiden nasipdar olacak diye. E bu adam, bu adam arkasında namaz kılan feyiz alır mı kardeşim? Bu adamın camisinde bereket olur mu? Cemaat orada huşu bulabilir mi? Bulmaz. işte böyle oluyor. Böyle oluyor. Halimiz bu. Onun için yani bu yola geldik. Elhamdülillah. Ee, i̇mamlık çok şerefli bir vazifedir. Yani onun ne kadar büyük olduğunu siz bu milletin evlatlarına göstereceksiniz. Hutbenizle, vaazınızla, iffetinizle, selametinizle yani öyle bir ders anlatacaksınız ki yani siz mahremiyet telakkiiniz, arabaya binmeniz, arabadan inmeniz yani bütün bu ada bu muhaşerete riayet etmeniz yani bir hanım kardeşimiz şimdi bir yerde Kur'an kısı öğretmeni oluyor. 9'da gidiyor, 12'de geliyor, 1'de geliyor. Efendim arabadan iniyor, arabaya biniyor. Böyle vazife olur mu ya? Böyle hizmet olur mu kardeşim? Ama elhamdülillah öyleleri de var ki evi gibi orası. Sabah bir gidiyor, pastasını götürüyor, böreğini götürüyor, maaşını alıyor, veriyor oradaki talebeye. Yani evine koltuk, kanape almak için değil de millet evlatlarına İslam'ı sevdirmek için Beş kuruş kazanıyorsa iki kuruşunu orada o talebeye, kadına vesaireye getiriyor, veriyor ve şu imajı yıkıyor artık zihinlerde. Hoca elini açan adam değil de Allah Resulü gibi veren adam böyle, veren kadın veriyor, muhabbet kazanıyor. Dolayısıyla eğer biz bunu yapabilirsek o zaman millet evlatları yine imam olmak için bir cehd olacak onlar da gayret olacak. Ya bakın şimdi Türkiye'de imam değil mi yani? Mehmet Zahid Kotka Hazretleri imam değil miydi kardeşim? Mahmut Sami Efendi, Mahmut Efendi bunlar imam değil miydiler? Cam'dı imamdılar. Ama kaç tane, yüz tane ilahiyat profesörün yapamadığını yaptı işte bak bir imamdı bunlar. Yaptılar. Dolayısıyla imamlığı küçük görmeyin. Eğer siz onu doldurabilirseniz, hakkını verebilirseniz, e yani üniversitede hoca olmaktan eğer sesiniz, edanız vesaireniz yerinde e, geliştirdiyseniz kendinizi bir şehir camiinde imam olmak Allah'ın inayetiyle çok büyük ecillere, devletlere e, vesiledir, vasıdadır. Veya bir hanım kardeşimizin bir yerde Kur'an kursu öğretmeni olması. Ya Bir İslam kadını Kur'an kursu öğretmeni olmayı, kız çocuklarına Kur'an'ı hakim öğretmeyi ilahiyatta asistan olmayı tercih edebilir mi ya Erkek yani kendinden iki yaş küçük çocukla delikanlara ders anlatacak. Onlar da onu seyredecekler. Yani niye bunu tercih ediyor? Para içindir. Başka bir şey için olduğunu ben düşünemiyorum. Varsa biri izah etsin, söylesinler. İşte onun için bereket yok. Devletin şu kadar yatırımı var. Para var, şu var, bu var. Beş yıl ilahiyatlarda okuyoruz. Ama fıkıh bilmiyoruz. Tefsir bilmiyoruz. Hadis bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim oku dışarıdan okumadıysa okuyamıyoruz. 7 yıl imamatte okuyoruz. Peki bu kardeşlerim geri zekalı değil. Neden okuyamıyor? 5 yıl ilayette okuyan, 7 yıl imamatte okuyan bir kardeşim neden Arapça sorununu halledemiyor? Neden fıkıh tefsir sorununu halledemiyor? E çünkü bereket yok. Besmele yoksa başında, hamdele yoksa Allah oraya bereket vermiyor. 5 yıl bu ilimleri okuyan fevkalade bir konuma geliyor da, yani ilahiyatı kazanmış, şu kadar sınavı geçmiş bir kardeşim, eğer bir muvaffakiyetsizliği varsa bu onun sorun değil, bu sistemin kurbanıdır. Onun için hani bu sistemi değişeceklerdi, kıyameti kopardılar. 28 Şubat'ta başörtüsü yasak dediler, sesi çıkmayan adamlar, bu program değsin ya, buraya biraz daha Kur'an-ı Kerim, biraz daha Fıkıh, Arapça konsun, Dedikleri zaman sesleri, kıyameti kobardılar. Neden? Ya bu milletin evlatlarına merhamet edin kardeşim ya. Felsefeyi okuyalım. Okumak zorunda Allah'ın izniyle bizim okuduğumuz bir defa Büyük Doğu esası felsefeden geliyor. Üstad felsefe hocasıdır. Yani Batı tefekkürü İslam tasavvufu baktığınız zaman... Batı'nın o felsefe vadilerin tamamının üstad şeyini çekmiştir, röntgenini çekmiştir. İslam zaviyesinden onun mutalası ve müzakeresi vardır. Neyse biz o bahsleri geçelim şimdi. Evet efendim, yani buradaki her ibarenin bir arka planı var. Neden ve evlen nasi bil imame? Allah razı olsun. Ve evlen nasi bil imame. Neden imamete bir sünne, sünneti daha iyi bilen en iyi bilen layıktır diyor evladır diyor çünkü herkes imamlık yapmak istiyor camiye geliyorlar eskiden böyle diyanette yoktu gelenler namaz kıldırıyordu ha bunun bir sıralaması var alim kimse o mihraba geçecek her gelen buraya geçemez eğer mihraba geçmek ecir vesab kazanmak istiyorsan bunun yolu medreseden geçer kardeşim. Oğlum burada namaz kılsın, kıldırsın istiyorsan o zaman tarlaya göndermeyeceksin. Medreseye göndereceksin. Yani hana hanumanı fazla olsun demeyeceksin. Gurbete gönder, sat hanı, sat hanumanı onun ilmi artsın bunu diyeceksin. Peki bu avle'n-nâs bil en layık olan Evvel nâs bil îmâmı âlemühüm evlen nâs nesidir haberidir. Âlemühüm bi sünne ümmetin o halkın sünneti en iyi bilenidir. Sünnet yani fıkı en iyi bilen. Efendim akra akrahum sonra en iyi Kur'an-ı Kerim okuyanıdır. Tabi burada imamlar ihtilaf ediyor. Ebu Hanife'ye göre iki kişi var. Biri alemdir, biri akra'dır. Yani biri fıkı çok iyi biliyor biri de Kur'an-ı çok iyi biliyor. Hangisi gelsin? Ebu Hanife'ye göre alim olan gelsin. Çünkü kıraat namazın bir hükmüdür. Değil mi? Ama alim olmalı ki namazın diğer rükünlerinde hata yapınca burada o namazı nasıl kurtarabilecek? Kurtarabilir mi? Bunu bilmesi lazım. Yani buradaki alem namaz fıkının daha iyi bilen anlamda. Biri daha iyi kari, biri daha çok biliyorsa Ebu Hanife'ye göre alim öncelikli o mihraba geçmeli. İmam Ebu Yusuf'a göre ise kim geçmeli? Akra olan geçmeli, kari olan geçmeli. Peki burada ihtilaf var. Ee, bu ihtilafın deliline Ebu Hanife kimi alıyor? Kimin e, uygulamasını esas alıyor Ebu Hanife? Delili nedir? Ebu Hanife'nin delili Ebu Bekir Efendimiz'dir değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mihraba kimi geçiriyor? Hani son hasalandığı zaman Muru Ebu Bekir'in fellusalli buyuruyor değil mi? Ebu Bekir'e söyleyin emredin o kıldırsın. Halbuki Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam ümmetimin en iyi okuyanı şudur derken ne buyurmuşlardı? Ne buyurmuşlardı? اَقْرَعُكُمْ ubey <اُبَيْء> buyurmuştu. Yani sizin içinizde kuran Hakimi en iyi okuyan Übey. Übey bin Kâb buyurmuşlardı. Yani Şimdi ben bu delilleri söylüyorum tabii. E böyle fıkıh okunur. E delilsiz okumak nedir? İlmihaldir. Onu kim okur? Halk okur. Belki diyorsunuz ki neden böyle yapıyoruz? Aslında bunları daha derinleştirmek lazım. Biz muhtar okuyoruz, böyle yapıyoruz. Öteki İlmihal halk kitabıdır. Halk onu okur anlar ama siz tabi hepiniz ilahiyatı bitireceksiniz. Allah'ın izniyle hoca olacaksınız. Yani fıkhın müdellel olan bir de bugün vehabilik diye bir şey var artık. Ayağınızın dibinde bu adam yani mühendis hadis okuyor. Öteki hadis okuyor. Siz Ömen Nasu bilmem böyle dedi derseniz o ne diyecek? Kâla Resulullah diyecek. Allah Resulü böyle dedi. Almanya'da olan kardeşlerim bunu yaşıyorlar değil mi? E, Kala Resulullah diyor. E, cemaatte bakıyor şimdi oradaki bir genç. Sürekli bunlar artıyorlar. Sürekli bunlar çoğalıyorlar. Neden çoğalıyorlar? E, benim imam kardeşim e, Ömer Nasulü bilmem böyle dedi diyor. Cemaatimin hocası böyle dedi diyor. İhsan böyle dedi. Hasan böyle dedi. Öteki de diyor ki bak Resulullah böyle dedi. E, iki oradaki birisi sizi dinliyor siz onunla meseleyi müzakere ediyorsunuz siz Ehl-i Sünnet o Vahabi oradaki de dinliyor sizi e bakıyor ki biri hocam böyle dedi diyor öteki Resulullah böyle dedi diyor kime gidiyor? onun için bu işit belası Türkiye'ye geldiği zaman şu haliyle şu ilimle bunun önünde ne medrese durur kardeşim ne İmam Hatip durur ne ilahiyat vurur gider senin ilahiyatını Niye? Adam hadis getirecek Oradaki öğrencide bakacak Biri hadis okuyor Biri Nahiv'den ibare okuyor Medrese Öteki ne okuyor? Ögüs Komp böyle dedi diyor Kant böyle dedi Descartes böyle dedi diyor Aklıma göre böyle diyecek Zannıma göre böyle diyecek Adam da hadis okuyacak orada İmam Hatip'teki kardeşin kimin yanına gidecek? Neden bunlar saman alevi gibi birden böyle yayıldılar orada? Ne de Almanya'da şimdi birden çıktılar bu kadar camiler var Almanya'da. Diyanetin var, milli görüşün var, şunun var, bunun var vesaire var. Peki bu okuyan gençler neden buraya meylediyor? E çünkü senin imamın kardeşim, benim kardeşim e müdellel olarak fıkı bilmezse, bunun karşısına çıkmazsanız o öğrenciyi kaybedersiniz. Onun için imam hatipler artıyor. Türkiye için cumhuriyetin en büyük hamlesidir bu. Cumhuriyetin en büyük İslami hamlesidir. İmam hatiplerin bu kadar artması. Ama içini doldurmazsak yarın başkalarının fideliği olabilir. Özellikle sosyal medyada çok büyük tehlike bu anlamda. Adamlar, sermayeleri var, paraları var, her şeyleri var. Bir anda burada bir yayılırsa, yani Allah'ın izniyle medreseden şöyle 15-20 kişi bunların hakkından gelir de, her ilde bir tane adam olsa, işte o bir kişi siz olun. Yani bu yapıyı koruyun, bu ümmet dağılmasın. O bir kişi onların hakkından gelir Allah'ın inayetiyle. Usul, esas ve hadis bilirse, gel kardeşim buraya bakalım, gel gel gel diyeceksin ona. Gelemezler, hiçbiri gelemez. İşidi, aşidi, şusu, busu vesairesi ilim meclisine gelemez kardeşim. Senin bir isim biraz. وَأَوْلَ imameti بِالْإِمَامَةِ اَعْلَمُهُمْ بِالْسُنَّةِ Ebu Bekir Efendimiz'e Allah Resulü buyuruyor ki o gitsin. Ebu Hanife'nin delili budur. Peki Ebu Yusuf'un delili nedir? ukum اُبَيْ buyuruyor. Hazreti Ömer de kimi teravihi cemaatle kıldırdığı zaman kim imam oluyor? Übey bin Ka'ab. Neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İçinizde imamı en iyi okuyan Übey bin Ka'ptir buyurmuştu. Peki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın orada sizin şerhinizde var. Ebu Yusuf'un delilidir o. Ya umul kavme akrauhum liktabillah. Yani ya umul kavme akrauhum bir kavme. Akrauhum faili değil mi? Ya ummunun faili. Onların en iyi Kitabullah'ı en iyi okuyanı imam olur. Ya umul kavme Peki bu hadisi Ebu Hanife ne diyor bu hadisle alakalı? Yani taarruz ediyor şimdi değil mi? Efendimiz ne buyuruyor? En iyi okuyan okur. He? Ey Selefi kardeşim gel buraya bakalım. Vahhabi Selefi demeyeceksiniz onlara. Vahhabi gel bakalım buraya. Ebu Hanife ne diyor buna? Diyor ki Ebu Hanife Rahimullah. En iyi okuyan aynı zamanda ne olur? Alim de olur. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh alemdi ama aynı zamanda sahabenin en alimiydi, en iyi kıraati olanıydı. Dolayısıyla yani böyle cahil kurralar topluluğu değildir Müslümanlar. Bir adam iyi Kur'an-ı Kerim okuyorsa bu adam aynı zamanda iyi de fıkıh bilmesi gerekir. O halde birinci şart imameti kim geçecek? En layık olan alim olan Sonra summa akrauhum summa awrauhum en muttaki en zahid olanı geçecek. Yani şimdi baktınız ki alimlikte eşit iki kişi var. Sonra neye bakıyorsunuz? Kıraatleri. İkisinin de kıraatiyi sonra zühdüne bakıyorsunuz. Yani bir adam geniş pantolon giymiş, sakalı güzel, sarı var, sokakta yürürken kafasını kaldırıp bakmaz kadına, kıza. Efendim böyle birisi summa evra'hum ثımme esennuhum veraları da aynı ikisi yine yani üç şeyde eşitler kimi geçireceksiniz? esennuhum yaşı en ileri olanını geçireceksiniz yaşı daha fazla olanı geçireceksiniz neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اذا سافرتم fe ve vel Akbarukum sinnen buyuruyor değil mi? Sefer yaptığınız zaman ezan okuyun, kamet getirin ve ye ummekuma akbarukum sinnen. İçinizde sinnen yaş olarak. Yaş olarak en büyük olan imamlık yapsın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya aynı zamanda iki kişi olduğunuz zaman ne yapacaksınız? Birisi emir olacak. Birisi namaz kıldıracak, ezan okuyacaksınız, arabayı durduracaksınız, yolda biri ezan okuyacak, kamet getireceksiniz, cemaatle beraber namazı kılacaksınız. Eğer ilminiz aynı, takvanız aynı, hepsiniz aynıysa biri baba, biri oğul, ikisi de ikisinde imam mesela kim imamlık yapsın? Baba yapsın. Peki, Ahlak itibariyle e, daha güzel olanı eğer bu dört durumda eşitse e, o zaman kim gelsin? Yaşları da aynı bunların. Ahlakı daha güzel olan Burada da aynıysalar o zaman yüzü daha güzel olan gelsin. Yani bir yüz var şimdi böyle çok nurani. O imamlık yaparsa e, cemaat Yüzü güzel olan adama Daha fazla muhabbet besler e, Muhabbet daha fazla besleyince Cemaat daha fazla olur e, Cemaat çok olursa ne olur e, e, Sevap da daha fazla olur Yani e, Sultan e, Ahmet'te Kılınan bir namazla Mahalle namazında kıl, Mahalle mescidinde kılınan Bir namazın sevabı aynı olmaz Cemaat sevabı aynı olmaz Çünkü orada bin kişi var Orada on kişi var cemaat fazla olursa ecir sevap da daha fazla olur kardeşim yani yüz güzel olacak işte imam, imam böyle nefret ettirmeyecek siz içtiniz biz alabiliriz birkaç şey şey dağsın diye tabi çayla kahve ilim talebesi çok içecek bunu ee, bekarken kahve içmeyin doktorlar bir şeyler diyor onunla ilgili ama evlendikten sonra zararı yok kahve günde iki defa içmek lazım bir sabah bir akşam e, o uykunuzu giderir özellikle geceler içmek lazım e, sigara içmek haram e, sigara da uykuyu gider ama e, sigara caiz olmayınca kahveyle idare edeceksiniz zaten kahveyi bu bölgelerde ilk olarak sufiler keşfediyorlar. Gece ibadet edecekler ama duramıyorlar, bağlıyorlar kendilerini vesaire. Kahve böyle kokusu bir derviş ayağa basıyor. Burnuna koku gelince hoşuna gidiyor o koku. Sonra onu böyle suya döküyorlar, içmeye başlıyorlar. Bakıyorlar ki kahve içince uyku zahir oluyor. Uyku kahve onu gideriyor. Bu ikisi mücerrep yani. Böyle... Ee, bekarken tabi evlenince de elletiye rica edersiniz onlar yaparlar sabaha kadar içersiniz kahveyi çayı elleti tahkir anlamında kullanmıyorduk ne anlamında? tazim anlamında kullanıyoruz değil mi? diyor ya sokakta bana birisi kızımın adını sorsa döner vururum. Kızımın mı, eşimin mi? Ne diyor daha ki? Yani bu millet kızının adını eşinin adını sokakta söylemezdi, telaffuz etmezdi. Anadolu'da e, gelinleri hep köyleriyle anarlardı. Falan köylü, filan köylü derlerdi. Bizim Of'ta e, eski köy isimleriyle anarlardı. Mesela Yaranozlu derlerdi, Harsikoslu, Manastırlı derlerdi. Neden? Yani bir genç kadının erkekler meclisinde orada işte kayın babası olsa bile adının anılması o kadar yani bir edep-adep vardı. Kadının adı ortalıkta telaffuz edilmezdi. Şimdi nerelerdeyiz değil mi? Nerelere geldik? Nerelerden çıktık? Nerelere geldik? Yani güzeldi be. Eskiden hayat vardı. Psikiyatrist yoktu. Yeşil reçete kullanmazdı bu millet Çünkü aile diye bir şey vardı Kadın kadındı, erkek erkekti Çocuk çocuktu Baba babaydı, akşam eve gelirdi Muhabbet vardı, kapı açılırdı Kız karşılardı Eş ceketini alırdı, otururdu Özenti hayatlar yoktu Ama şimdi bunlar bizim dünyamıza girdi Kadın da erkek gibi Nafaka derdine düştü O sabah çıktı, adam çıktı Çocuklar emanet edildi yani anne başka çocuklarla meşgul oldu. Kendi çocuklarını başka kadınlara bıraktı. Ve aile kurulmadan ya da henüz yeni kurulmuşken dağıldı, parçalandı. اَلَا يَعْلَمُ مَنَ halak, Allah biliyor kardeş. O halde Allah'ın talimatına Müslüman'ın ittiba mecburiyeti var. Peki devam ediyoruz. Yani imam nefret ettirmeyecek. Böyle öksürmeyecek. İşte çok öksüren birisi var mesela böyle. Gargara getiriyor Yani çok alim fazıl birisi mesela Allah dostu bir adam Hem ilim sahibi Ama duramıyor ayakta e Böyle bir adam garip sesler geliyorsa bile Yine onun arkasında Kılmak lazım da bu böyle Yani standart seviyeden bahsediyoruz Hatta bunu devam ettiriyorlar Ne diyorlar Hanımı en güzel olan geçsin değil mi En sonunda var Niye hanımı güzel olan geçsin e Çünkü hanımı güzel olan dışarıya kadına bakma ihtimali daha azdır yani onun için böyle de diyorlar tabi o kadar da gitmez artık şimdi camilerin imamları var da ama imamlık ne kadar önemli yani imam atayacaksanız nasıl atayacaksınız bir anlamda imam atamanın da kriterlerini veriyor değil mi bu imam atamanın kriterlerini veriyor yani imam işte veradan geçecek efendim bütün bunlardan geçecek ama maalesef Bunlara sınavlarda çok dikkat edinmiyor İmam namazı da uzatmayacak Cemaatle namaz kıldırıyorsanız uzatmayacaksınız Tabi bunu bizim Türkiye'deki kardeşlerime söylemiyor Nereye söylüyor? Ümmete söylüyor Kim gibilere bu ibareyi yazmış? Başta ne demişti? Sünnet olan kıraat neydi? Sabahla öğlen namazında ne okuyordunuz? Tıvali mufassal. Peki e, ikindiyle yasın namazında ne okuyordunuz? Evsadı. Evsadı. evsadı mufassal. Nereden nereye kadar? Buruştan beryineye kadar olanlar evsadı mufassal. Ya da o ayarda olursa, Kur'an-ı Kerim'den başka yerden de okuyabiliyordunuz. Peki akşamda ne okuyordunuz? Tıvalı. Nereden? yineden NASA kadar. E şimdi yaslı namazında yine kadar ancak okunuyor tabi. Ee, sabah namazı bazen yine kadar sureyle bitiriliyor. Yani وَلَا يُطَوِّلُوا بِهِمُ السَّلَاةَ Bu bizim böyle kısa okuyan kardeşlerimize yönelik bir hitap değil yani. Şöyle 200 ayet okuma kim gibi? Muaz bin Cebel gibi. Muaz bin Cebel efendimiz arkasında kılıyor. Sonra dönüyor, kendi kavmine gidiyor, orada kıldırıyor. Ne kıldırıyor? Bakaradan başlıyor. Nisa'ya geçiyor, oradan dönüyor. Ali İmran'a, arkada da birisi var, adam akşama kadar hurma bahçesinde çalışmış. Artık ayakta duramıyor. Muaz bin Cebel de okuyor, devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'den zevk alıyor. Arkadaki cemaat öyle. Adam sahabi bozuyor namazı, arkada kılıyor. Sonra, Efendimiz'e hadise intikal ediyor. Allah Resulü ne buyuruyor? Burada hadis-i şerif var. Efettenun ente ya Muaz. Efettânun ente ya Muaz buyuruyor. Ne demek? Sen insanları fitneye mi düşüreceksin? Efettenun ente ya Muaz. Ama kim için bu? Yani Muaz bin Cebel ne okuyor? Bakara okuyor. Sonra Nisa henüz Kur'an-ı Kerim tertib edilmediğinden Bakara'dan nereye geçiyor? Nisa'ya. Oradan Ali İmran'a dönüyor. Salli bil kavmi salate ed'afihim. Onların en zayıflarının namazını kıldır onlara. Fe inne fihim add-da'ife es-sagîra vel-kebîra ve zel-hâce. Fe inne fihim es-sagîra vel-kebîra ve zel-hâce. Çünkü onların içinde büyük var, küçük var ihtiyaç sahibi var, zorda olan var dolayısıyla en zayıfi kimse on dikkate al, ona göre namaz kıldır şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'e dönüyor efettanın istifam baştaki istifamiye, hemze istifamiye sen fitneyi mi düşüreceksin diyor ama o sahabiye de şikayet edende ne diyor eğer diyor Muaz namazda kılarken neler gördü onu görseydin ''Sen de Muaz gibi namaz kılardın, sen de bu kadar uzatırdın.'' Yani şimdi sahabe-i kiram Efendimiz gibi namaz kılmak. Doyamıyor tabii Muaz bin Cebel, he? doyamıyor. Efendimiz'e acayip muhabbeti olan bir sahabeydi o. Ne buyuruyor Allah Resulü ona dair? He? Sahabe içerisinde belli hususiyetlerle belli sahabeyi temayüz ediyor. Muaz bin Cebel neyle temayüz ediyor? Helal ve haramı bilmekle değil mi? Âlemukum bil vel harami. İçinizde helal ve haramı en iyi bilen Muaz Cebel. Hazreti Ömer salma, salmıyor onu. Efendimiz son yılında e, e, Yemen'e gönderiyor. Gönderirken ne buyuruyor ona? Gidiyorsun diyor. Gelince kabrimi selamlayacaksın diyor değil mi? Beni bulamayacaksın diyor Muaz Cebel'e. Geliyor. Sonra işte şuunu Şimaliye'ye gidiyor. Taun hastalığı çıkıyor Filistin tarafında. Herkes ağlıyor tabii ölecek. O da minbere çıkıyor. Oğlunu defnetmiş. Eşi taun hastalığına yakalanmış. O da minbere çıkıyor. Diyor ki: "Ey Araplar, Müslümanlar, sizin katınızda en değerli hayvan, en değerli mal kızıl develerdir. Bilin ki şu elimdeki hastalık kızıl develerden bana daha sevgili geliyor." Çünkü bu hastalık beni Allah Resulü'ne taşıyacak. Yani ölümüm buradan gelecek, birkaç güne vefat edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme giderim diyor Muaz bin Cebel. Öyle bir sahabi. Yani bu ifadeden hareketle Muaz bin Cebel'e sakın ha efettanun ente ya Muaz. Ama başka rivayetleri var. Orada Efendimiz dönüyor o sahabeye diyor eğer Muaz'ın gördüğünü görseydin. Tabi İmam Şafii bunu alır bu hadis-i şerifi delil olarak kullanır. Ne der Şafi Rahimeullah? İmam ikinci defa farzı kılarsa cemaat arkasında kılabilir. Ama bize göre olmaz. İmam farzı kıldıysa cemaat ikinci defa kılıyorsa onun arkasında farz kılamaz. E peki burada Efendimiz de kılıyor namazı. Ondan sonra gidiyor kendi kavmine kıldırıyor. Efendimizin bundan haberi yoktu. Tıpkı bu kadar uzun okuyup kıldırdığından haberi olmadığı gibi ne diyor ona efendimiz ne buyuruyor? Efettanun Fitneyi mi düşüreceksin? Yani Allah Resulü'nün mihrapta bu kadar uzun okumaya müsaadesi yok. Onu anlıyoruz. Peki. Yani demek ki Ebu Hanife bu hadisleri biliyor kardeşim ha. Eyvallah bu kardeşim gel buraya bakalım. Ebu Hanife bu hadisleri biliyor da neden onlarla amel etmedi? Eğer sen bunları bilmiyorsan, İmam Serâsi bunları biliyor kardeşim, biliyor, biliyor. İmam Serâsi'nin flash belli yok böyle, o adam onlar gibi. Ya bunlar, bunları medreseye alsanız ikinci sınıftan başlayamazlar. Yok hakikat söylüyorum, samim söylüyorum başlayamazlar. Ya o adama okuyorsun bir mesele haberi yok, anlamıyor ne diyorsun. E bunlar başlayamaz, yani. El avam hüküm veremez kardeşim. Şimdi bakıyorsun işte ahmak birisi köfte ekmek dağıtıyor, döner dağıtıyordu. Yüzde kaç oy almış değil mi? Yüzde sekiz dokuz oy almıştı. Millet avam işte oraya gidiyor. Yani yalana kanabiliyor, oraya koşuyor. Döner dağıtıyordu 5-10 sene önce belki siz zor hatırlayabilirsiniz. Evet işte yani neler neler var. Ee, yani şeytanın da adamı var Bir cemaatin çokluğu Bir adamların belli yerlerde etkin olması Onların hak olmasını gerektirmez İşte şeytan bir sürü adamı var Yani işte Allah muvaffak etmeseydi Bu adamlar bu topluluk şu kadar olur muydu Deme kardeşim olur mu? Yani Müslümanlar Mekke'de azdı Ötekiler çoktular Peki bihim as efendim orada tabii imam uzatmayacak ama bu uzatma derken bizim gibi de yapmayacak tabii sünnet ölçüleri aşmayacak anlamında ve yukrahu imamatul abdu wal a'rabi wal a'ma wal fasiku wa waldu zin wal mubtadi'i ولو تقدموا صلى وجازا Efendim şimdi kimlerin imamlık yapması mekruhtur onlardan bahsedecek. İmametul abdab kölenin imameti mekruhtur. İmamet kaça ayrılır? 2'ye. bir el imametul kubura var. Nedir o? Devlet başkanlığı. Hangi kitaplar ondan bahseder? Ahkamu sultaniyeler var. Maverdi'nin bu Abu Yala'nın Yala yani e, devlet başkanı devlet-i idaresi onlardan bahseden eserler. Peki imameti kübra buradaki hangisi? İmameti surea yani namazdaki mihraptan bahsediyor. Namazdaki imametten bahsediyoruz. Oyukruhu imametul abdi. Kölenin imameti mekruh olur. Neden kölenin imameti mekruh olur? Çünkü efendim, insanlar köleleri genelde hakir görürler. Eğer bir köle imamsa onun arkasında namaz kılmak istemezler. Ama bu köle alim olduğu fazıl olduğuysa o zaman hüküm değişir. Şimdi tabiin dönemini en büyük alimleri kimdir? Hep köleydiler, değil mi? Atabin ebi rabahlar, Hasan Basile, hepsi bunların ikrimeler, nafiller, hepsi köleydiler. Ama diyorlar ya hani sor Şam'ın alimi kim, Küfe'nin alimi, Basan alimi hep önceden köle olanlar Araplara hoca oluyorlar. Yani bu ümmet e, öyle köle orada kalıyor anlamında değil. Köle cahil tabi. Eğer e, hür birisi varsa aynı seviyedeyse hür olan gelsin anlamında. Yoksa köle alim olursa geçemez, imam olamaz anlamında değil arabi arabi de geçemez arabi neden genel arabi kim bedevi bedevi cahil olur ee, imdadul fettaneyin şeri Nurul izahın şeri değil mi Nurul Nur ahınşe Da fetta bu kerahede anlatırken orada efendim şeyden bahsediyor Şimdi bir arabi Allahu a Mısır'da oluyor geliyor namaz kılıyor. E, açın tevbe suresini e, 97. ayet-i açın. El-a'rabu eşeddü kufran ve nifakân ve ejderu en la ya'lemu hudûde mâ anzalallahu Rasuli Efendim 202. sayfa, 202. sayfa 97. ayet kelime. kerime. Şimdi imam okuyor tabi. E, Arabi de arkada, bastonlu da yanında İmam okurken diyor ki El Arabu eşeddü küfran ve nifakan. Arabi bedevi e, küfürde ve nifakta daha şiddetlidir ve ecderu daha layıktır el la ya'lemu hudud ma anzalallahu ala Rasuli e, Allah'ın resulüne indirdiği sınırları, ölçüleri esasları e, bilmeme e, noktasında e, aşma noktasında, tecavüz noktasında tanımama noktasında daha öndedir. E, küfrün nifakı daha ileridir deyince Arabi bir baston vuruyor şeyin kafasına, imamın kafasına. Peki başka bir zaman oluyor. E, yine geliyor Arabi. Bu defa imam okuyor. Ve mine la Arabi ''Men yu'minu billahi vel yevmil ahir'' Hemen bir ayet aşağıya inin dibinde. Arabi'den de ne var? Allah'a, ahirete iman edenler var. ''Ve mine arabi men yu'minu billahi vel yevmil ahiri'' O zaman Arabi namazın içinde diyor ki ''Nefa ke Nasıl diyor ya dayak işe yaradı diyor. Fayda verdi. Önceden akşamda dedin ''Ala'arabi ve şeddü kufran'' ve nifak an ve ajdaru alla yaalemu hududa ma azarallahu ala şimdi diyorsun ki amnalarab men yu'minu billahi vel yevmil ahir evet ve yukrahu imametul abdi vel kölenin imameti arabinin imameti ama ama aman imameti neden ama çünkü üzerine çok bakamaz çok temiz olamaz ama üzerine bakıyorlar çok bakımlı böyle e, kıldırabilir mi Abdülhamid e, Kişk miydi Keşk mi e, bu Mısırlı bir hatip var dinlediniz onu onun Türkiye'deki bizzatla alakalı da bir hutbesi var onu da bir dinleyin son yüzyılın en esaslı hatibidir o amadır gözleri görmez idi, vefat etti tabi çok etkili hutbeleri var çok beli konuşur çok fasih konuşur Abdül Nasır'dı bir gün camiye geliyor diyorlar ki ona Abdül Nasır geliyor cumaya geliyor ''Onu cuma günü bu zalimler, bu e, ihvana zulmedenler, bunlar cehennemin e, en e, aşağı tabakasına inecekler. E, o Nasır, Abdül Nasır değildir, şeytandır. böyle çok ağır bir hutbe okuyor. Öyle esaslı bir adam, yürekli bir Müslüman. Şimdi böyle bir imam mihraba geçmeyecek mi? Elbette geçecek. Yani buradaki ama dediği mutlak anlamda değil.'' genelde üzerine bakamaz temiz olmaz diye söylüyor. Peki "Vel fasik yine ve yukrahu metul fasik" demek fasığın imameti mekruh olur. Fasık kimdi? Günahkar. Veledi zina veledi zina. Şimdi veledi zina ama adam burada biliyor millet veledi zina olduğunu. İstanbul'a gitti kimse bilmiyor veledi zina olduğunu. Okudu alim oldu. İmamlığı mekruh olur mu? Olmaz. Yani kendi mahallesinde insanlar veledî zina olduğunu bilmiyorsa o zaman, biliyorsa o zaman mekruh olur. Ne deniyor veledi zinaya? İbnu Bihi deniyor değil mi? i̇bn Ziyad vardı. Hani Hz. Hüseyin Efendimizin başı kesilince eline çubuğu alıyor. O çubukla onun başını çiziyor. Sahabe ayağa kalkıyor. Ne diyor? Ne diyor? Herkes korkuyor tabi. Kimse bir şey yapamıyor. Diyor ki o çubukla o başı çizemezsin. Ben bu gözlerle gördüm ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o çizdiğin yerleri öpüyordu diyor. İbni Ziyad, Emevi valisi asıl o Hz. Hüseyin Efendimiz'i şehit ediyor. Ona İbnu Ebihi derler. Babası belli değildi. İbnu Ebihi demek anlıyorsun ne demek. İbni Ebihi. Veled-i Zina'ya İbnu Ebihi derler. Evet vardır böyle bu ümmetin başına gelen İbnu Ebihi'ler olmuş maalesef. Walfasi ve valedi ve bu da valedi zinanın da imameti mekruhtur. ve müftedi yani müftedi bidat. Ehlî bidat olanlar da Ebu Hanife ne diyor bak oraya bakın karşıda şerhinizde buldunuz. Ve ama müftedi müftedi okuduğumuz yerleri en azından çizin ki buraları okuyun yani bu hadis-i şehitleri ezberleyeceksiniz değil mi? Bu okudum. Hepiniz ezberleyeceğiz. Bu size emanet kardeşim. Ben size tebliğ ettim. Ben size bu emaneti verdim. Artık ezberlersiniz, ezberlemezsiniz. Peki وَاَمَّا الْمُبْتَدِعُ فَكَانَ اَبُوْ حَن۪يْفَ رَحِمَهُ اللّٰهِ لَا يَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ Ebu Hanife bu mübtediinin arkasında Müslüman namaz kılmaz diyor. Uygun görmüyor Ebu Hanife. Kale Ebu Yusufa rahimehullah ekrahu en yekuna imamul kavmi sahibi bid'atin au hawan. Bid'a sahibi ya da heva sahibi birisinin imam olmasını mekruh kabul ediyorum, görüyorum diyor. Peki Muhammed'in rahimehullah لَا تَجُوْزُ الصَّلَاتُ خَلْفَ الرَّافِضَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ Kaderi inkar eden bak Muhammed diyor ben demiyorum kaderi inkar eden e, cehmiyeden olan rafizi olan birisinin arkasında namaz kılmak caiz değildir diyor caiz değildir diyor neden? çünkü kaderi inkar eden adam Birçok ayeti okuduk akide dersinde. inkar etmiş oluyor. Ama günahkar imam biliyorsunuz. Arkasında kılın mı kılın. Neden? Yine burada almış hadis-i şerifi. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? sallu kulle berrin ve facirin. sallu kulle berrin ve facirin. Ber yani iyi. Facir, facir bile olsa arkasında namaz kılın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem neden ber ve facinin arkasında kıl yani ümmet yapısını koru yani orada fitne çıkmasın gittin bir camiye şimdi yani imam biliyorsun böyle şey ama orada bir fitne hali oluşmasın diye ümmet yapısını korumak için kıl mesela e, hanefi mezhebine göre e, imam abdestsiz olsa e, cemaatin namazı olur mu Olmaz. Peki diğer mezheplere göre olur mu? Olur. Neden? E, çünkü herkes, e, yani Fatiha'yı okuyacak zaten imamın arkasında. Işte. Kendi namazını kılıyor. Kendi namazını kılıyor. Birinde mutabaat var, birinde muhafakat var. Peki neden e, bu fetvayı vermiş diğer imamlar? E, şunun için vermişler. Çünkü Emevi döneminde öyle valiler vardı ki, namazı geciktiriyor. En sonunda kılacaklar. Veya kimisi geliyor, abdesiz kıldırıyor. Namaz kıldırmak bir itibar. Oraya geçiyorsunuz. Şehrin meydanda, en büyük camide, arkanızda bütün bir halk, onlara namaz kıldırıyorsunuz. Evde kılsalar, öldürüyorlar Müslümanları veya ceza veriyorlar. Böyle bir zulüm var. Onun için ulema böyle bir fetva vermiş. Yani ihtilaf ummeti, rahme nasıl rahmet oluyor efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın e, ümmetinin ihtilafı onu da görmüş oluyoruz. Peki şimdi bunların arkasında namaz kılmak ne mekruh. Peki geçip kıldırsalar walav taqaddemu ama arabi köle fasık veli geçip kıldırsalar ne olur? vasallav walav taqaddemu Vessal lav caza geçip kıldırsalar caiz olur yani e, namaz olmuştur. Şimdi çocuktan ve kadından bahsedecek onların imametinden. Ve la tecuzul imamatu ve la tecuz imamatul nisa ve sibyani Kadınların ve çocukların erkekleri imameti caiz. Olmaz kardeşim, kadınların ve çocukların imameti caiz e, olmaz, erkek imamlık yapamaz. Şimdi e, Ummu Varaka hadisi var, Ummu Varaka. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ummu Varaka'ya müsaade ediyor. Ummu Varaka'nın bir müezzini var, o ezan okuyor. Ummu Varaka'da ehline namaz kıldırıyor, alime bir sahabi. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem, Bedir'e giderken Mubarak'a gelip izin istiyordu. Efendimiz ne buyurmuştu ona? Uk'udi fi beytik fe innallâhe seyuhdi ileyki şehâde fî beytik Evinde otur, Allah sana evinde şehadeti nasip edecek. alime bir sahabe, doktor hem. Evinde oturuyor ümmetin çocuklarına Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor Sonunda Hazreti Ömer Efendimiz zamanında da şehit oluyor Hazreti Ömer evine geliyor bakıyor ki ağzını bağlamışlar O halde şehit etmişler Ummu Baraka'yı Sadaka Resulullah diyor Allah Resul doğru söyledi Hani Bedir'e gidiyorduk sen de gelmiştin Ummu Baraka Ben doktorum ya Resulallah Geleyim Allah yoluna cihad edeyim Yaralıları tedavi edeyim Sonra da Rabbim bana şehadeti nasip etsin Demiştin Allah Resulü sen evine git Evin İslam okulu olsun Allah sana evinde şehadeti nasip edecek Buyurmuştu Şimdi şehit olarak Rabbine gidiyorsun Ummu Varaka Yani bir kadın Evini İslam okulu haline getirir Mahalle çocuklarına Orayı okul haline dönüştürür Ders okutursa Yatağında ölse de Allah ona şehadet, Ecri sevabı verecek. Şimdi Umu Varaka orada namaz kıldırıyor. Yaşlı birisi var, o da ezan okuyor. Bu hadisi ilk okuduğum zaman, yıllar önce, dedim ki ya bu, İslam'ı içeriden çökertmeye memur olan İslam düşmanları, bu adamlar bu hadisi görürse, kesin bunu istismar edecekler. Diyecekler ki, kadın da erkekleri imam, olabilir diyecekler. Çünkü o, Şeyh orada müezzinlik yapıyor Devamında da ehline namaz kıldırdı Ummu Varaka var Dolayısıyla kadın alim olursa Kocasına imamlık yapabilir Bu çıkar buradan Çıkaracaklar dedim Bundan ama gerçi İbni Macen rivayet ettiği bir adet şerif var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada ne buyuruyor La teummenne imra'etun ricalen yazın bak bu hadisi la teummenne imra'etun ricalen la teummenne teummenne imamlık yapamaz emme ye ummu la teummenne niye sonu fetha çünkü fiil muzari sonuna nunun nisve ile Nun müekkide bitişince mebni olur. Nunun nisbe bitişi nunun muakkede bitişince ne üzere mebni olur? Fetha üzere mebni olur. Nun nisbe bitişince sukun üzere, değil mi? Mabniun ale sukuni. Ee, peki efendim dedik. La ta'umman imra'atun rajulan. Yani la ta'umman imra'atun rajulan. Kadın, erkeği imam olamaz. Yani bu hadis-i şerif, Ummu Varaka hadisinde birlikte okuduğumuz zaman, Ummu Varaka'nın evinde e ezan okuyan şey nere gidiyormuş? Meclis-i gidiyor. Ummu Varaka o zaman nerede kıldırıyor namaz? Evinde kıldırıyor. Kime? Çocuklara, kadınlara kıldırıyor. Adamlara kıldırmıyor. Neden? Çünkü Efendimiz açıkça ne buyuruyor? لَا تَعُمَّنَّ اِمْرَاتٌ رِجَالًا Sahabeden açıkça kadınların erkeklere namaz kıldırdığına dair bir rivayet yok İslam tarihinde tek bir rivayet yok Ümmet kadının erkeği imam olamayacağını da icma etti kardeşim Neyse Amerika'da bir kadın çıkmıştı erkekleri imam yapıyor Bizde de bazı böyle taife varmış kıldırıyorlar Hoşuna gidiyor Bilmiyor ki o zavallı saf kadın yani Adam onu niye mihraba geçiyor Bir ümmi hikayesi var Ümmi'nin ümmiyeye imameti, ümmi'nin ümmiye imame, imameti olur mu diye de, eh siz ona bakarsınız. Bakmayın da, ben de böyle bu hikaye, aslında fıkra anlatmak biraz zekası az olan adamların işidir fıkra. Yani darbu mesel başka bir şey de fıkra anlatmak, işte eh, bu, İmametle ilgili şeyleri uydurdular Hep uydurmadır bunlar Ya bir hoca ziyafet afiyet der mi kardeşim Niye hocalara uydurdular bunları Hocalıktan nefret ettirmek için Ama maalesef benim kardeşim de oturduğu zaman Milleti güldürmek için İslam'ı yerin dibine batırma adına uydurulan bu hikayeleri Kendisi hoca olmasına rağmen anlatıyor ya Böyle şey olur mu Peki demek ki kadın erkek imamlık yapamaz Açıkça bununla alakalı hadis-i şerif var, rivayet var. Kadın kadına imam olabilir mi? Ebu Hanife'ye göre mekruh. Neden? E çünkü Hz. Ayşe anamız başta kıldırmış ama sonra kıldırmamış. Yani cemaatle kılınan bir namazın erci ne kadar? 27. Allah Resulü cemaate gelmeyenleri tehdit ediyor mu? Ediyor. Savaşta da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cemaatta namaz kılıyor mu? Kılıyor. Madem cemaat bu kadar önemli, neden kadınlar sürekli cemaatle namaz kılmıyorlar, gelmiyorlar? Ayşe anamız e, hayatının sonuna doğru imamlık yapmıyor onları. Madem ki cemaat bu kadar e, büyük bir yere, makama, mevkiye sahip. Demek ki Allah Resulü'nün eşi başta kıldırıyor. Ummu Seleme annemiz de kıldırıyor Sonra neden Mesela teravih kıldırdığı rivayeti var Ummu Seleme'nin Ramazan'da Sonra kıldırmıyorlar Neden başta kıldırıyor da sonra kıldırmıyorlar Öğretme amacıyla değil mi Öğretmek için Yani kadınlar bu namazı görmeleri gerekiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onlara gösteriyor İşte böyle kılınacak Onun için başta kıldırıyorlar ama son da kıldırmıyorlar. İmam Şafii rahmetullahi aleyh, Ayşe annemizin radıyallahu anh, evet, şimdi bir kardeşimiz, bir kardeşimizin yanında uyuyorsa, onun yanındaki de onu ikaz etmiyorsa, bununla cihada gidince öyle birisiyle ben yan yana durmam. Niye? E çünkü o kendiyle meşgul olur. Halbuki yanındakini ikaz etmeli değil mi? Yanındakini ikaz etmeli. Ha ona kurşun gelmiş, ha ona gelmiş. Ha o ilimden mahrum olmuş, ha yanındaki bir Müslüman mahrum olmuş. Çünkü kendi de bu ilmi birisine taşıyacak, onun kurtuluşuna vesile olacak, Allah'tan rızasını talep edecek. Ha sen anlatmışsın, ha başka birisi anlatmış. Dolayısıyla orada bir fark var mı? Yok. Evet, İmam Şafi'ye göre nedir? Müstahaptır. Kadınlar bir araya geldiğinde cemaatle namaz kılabilirler. Yani kız yurtları mesela böyle orada cemaatle İmam Şafi'ye göre kılabilirler. Ama Ebu Hanife'ye göre mekruhtur. Ayşe anamız başta kıldırmış sonra kıldırmayı terk etmiş. Ondan dolayı Ebu Hanife rahimullah mekruhtur buyuruyor. Evet, wala tecuzu imamatun nisa'i ve sibyani lirricali erkeklere kıldırmaları mekruhtur. Delilimiz nedir? Ahruhunne min haysu Allah. Yani onları yani Allah'ın eee ahruhunne min haysu ahharahunnallah Cenab-ı Hakk'ın arkada bıraktıkların siz de arkaya gönderin. Arkaya gönderin. Yani kadın namazda bile arkada kılacaksa, en arka safta olacaksa, yani erkekler, sonra çocuklar, sonra Hunsalar, sonra kadınlar gelir değil mi? Ee, küçük çocuklar safta erkeklerin arasında olmaz. Efendimiz onları çıkarıyor. Ama maalesef Müslümanlar bunu bilmiyor. Yanlış da anlayabiliyorlar. Yani şimdi çocuk Safın ortasında olmaz kardeşim. Eğer oğlunla namaza geldiysen onu alacaksın safın en kenarına gideceksin. İmam da uyaracak. Efendimiz Ali Selam Öteselam ikaz ediyor. En kenara gidecek. Ya da çocuklar arkada kılacaklar. Kadın da onların arkasında. Buhar rivayeti. Efendimiz Ali Selam, Emni Rasulullah Salallahu Aleyhi Vesselam, Enes bin Malik, Efendimiz'in evinde namaz kıldırışını anlatırken. ''Beni ve yetimi arkaya koydu, He? anam da bizim arkamızdaydı.'' diyor. Ummu Süleym oğluyla aynı safta durmuyor. Demek ki kadın oğlundan da geride duracak. O halde kadın imam olabilir mi? Erkeğin önüne geçebilir mi? Yalnız bu, ''Ekhiruhunne min haythi akherahunnallâh.'' Burada hadis diyor da, o merfu bir hadisliği nedir? Mevkuf bir hadistir. Yani İbn-i Mesud'dan i̇bn Mesud'dan geliyor sahabe Sözüdür ama e, Şeyle alakalı olunca Namazla alakalı olunca Hükmen, merfu, kabul edebiliyoruz Bunları Ya Şimdi böyle Müslüman kadın bunları e, Mahremiyet bağlamında değerlendirecek Yoksa İslam Kadını aşağılıyor Onun için arkada duracak değil Yani bir kadınla yan yana namaz kılsak Delikanlı, omuz omuza Bir kız yanında var Olur mu ya? Kızla beraber omuz omuza durabilir misin? Yani namaz kalır mı orada? He? Öyle bir tekke varmış arkadaşlar anlattı. Şeytan tabii. Şeyh değil şeytan. Adam kız erkek oturtuyor nefis terbiye ediyormuş orada. Birbirine bakmayacaklarmış. Nefis terbiye edecek. Şeytanlık. Şeriat yoksa orada şeytanlık vardır kardeşim. Bir de şununla vakit. Ki ders oldu, bitireyim. E şunu söyleyeyim. Efendim, kadınlarla alakalı uydurma rivayetler çok var. E mesela muteber kitaplarımızdan birisinde de var. Yani İmam Gazali Rahimullah'ın eserlerinden birisinde de var. Gazali çok büyük alamdır Usulü fıkıhta, fıkıhta, kelamda, tasavvufta yani onun seviyesine ulaşmak Mümkün değil. Yani o kadar büyüktür. Yani mümkün olabilir tabii Gazali gibi Allah Teala ilim verdiklerine. Ama hadiste kendi de söylüyor. Benim diyor e, Tusa gidip de birisinden bu harı okumak istiyorum ömrümün sonuna doğru. Tuz memleketi biliyorsunuz. İran'da Allah Teala İran'ı İran'a hürriyet versin. Oradaki Müslümanlara, ehli sünnete, oradaki ehli sünnet Müslümanlara hürriyet versin inşallah. Şimdi e, orada var Halifuhunne Şaviruhunne Halifuhunne diye. Yezi de ordu topluyorlarmış. Adam çatıda duruyormuş. ordu e, orduya adam toplarken kadına sormuş adam. Demiş ki hanımına, "Abu çatıdan atlayayım mı aşağıya?" "Atlama demiş, ayağını kırarsın." Bu hadis aklına gelmiş kadınlarla şaviruhunne ne istişare edin tersini yapın atlamış aşağıya ayağını kırmış tabi ayağı kırık bağlamışlar ayağını yezilin ordusunu adam toplarken eve gelmişler bakmışlar ki adam ayağa bağlı bu işe yaramaz demişler adam o zaman anladım demiş bu hadisin hikmetini eğer kadının dediğini yapsaydım oradan atlamayacaktım alacaklardı beni, peygamber aleyhisselamın torununa karşı da savaştıracaklardı. Tabii bu mevzudur, uydurmadır. Böyle bir hadisi yok. Hadis değildir zaten bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, kadına sorun, tersini yapın diye bir rivayeti yok. Ama bu tür olaylar olmuştur. Yani adam e, yapmıştır öyle, öyle de doğru çıkmıştır. Yani bazı noktalarda, Kadınlara sorup terzini yaparsan doğru olur tabii. Mesela ne doğru olur? Kadına sorsan perdeyi değişelim mi? Her defasında değiş sana. <gülüyor> Halıyı değişelim mi? Değiş de. Hevi değişelim mi? Değiş Nide de. Nide'de bir kardeşim anlatmıştı. Dedi ki, burada bir siteye geldi. Bir işte vazifesini söylemeyeyim. O zengin bir site. Bir komşuya gitmişler oturmaya. Akşam eve gelince kadın ağlıyor. Diyor ki ona eşi, "Ya niye ağlıyorsun?" Ya diyor adamların evine bak, halısına bak, işte perdesine bak, koltuklarına bak, markasına bak. Şimdi biz bunları eve davet edeceğiz. E bu halde bu eve davet edilir mi? E peki ağlama demiş, halleri değişelim. Başka bir komşuya gitmişler. Kadın yine ağlıyor. E bu koltuklarla nasıl misafir ağırlayacak? <gülüyor> değişmiş. E perde, perdeyi değişmiş gene ağlıyor. E herhalde sen beni değiştirmek istiyorsun demiş yani. Şimdi yani bu bazı kadınlarda böyle dünya hastalığı çok fazla. Alışveriş hastalık haline gelmiş olabiliyor. Allah böyle yaratmış. Tabii Allah Teala böyle yaratmış. Yani bunu bağırıp çağırma vesilesi yapmadan efendimizin hanımları da ona dayatıyorlar değil mi? 29 gün efendimizin evine girmemesinin arkasında ne var? Ayet kırma var değil mi bununla alakalı iki tane Azab suresinde ve inküntüne turidine dünya ve ziyana ve taleynümeti ve sarahan cemila analarımız bile Ayşe bile kapçanak istiyor perdeyi değişelim halıyı değişelim bunları istiyor demek ki en büyük kadınlar annelerimizde bu varsa kadınların fıtratı bu öyle anlamak lazım bu noktalarda istişare yapıp tersini yapar. Oralara harcayacağınız parayı gönderirseniz başka yere, Suriye'de, Gazze'ye. Ama öyle hanım kardeşlerimiz var ki, bir tane kadından bahsettiler. Çocuğunun bütün hediyelerini, altın vesaire hepsini bir medreseye göndermiş, bir tane bırakmamış. Oğlumla böyle okusun diye. Ne kadar çocuğuna hediye, epey takmışlar yani, bahsetmişlerdi. Ee, de var tabi erkek olsa vermez belki siz biz olsanız ne kadar veririz bilmiyoruz ama yani böyle kadınlar da var dolayısıyla kadınları aşağılayan hadisler e yani yok öyle bir hadis yok kardeşim Ayşe anamız var annelerimiz bilakis kadını e, fazilet noktasında hak hukuk noktasında erkeğin de önüne geçiriyor değil mi Efendimiz üç defa annen annen annen diyor kime karşı Sıla-i rahim yapmada öncelikli olayım ya Resulullah. Annen, annen, annen, dördüncü de baban buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki yarın kaldığımız yerden devam edelim. Estağfurullah. Buyurun. Efendim? Ha, o başka. Nakısatul akıl hadisi tabii ki erkekler gibi kadınların aklı, fehmi ee, ve e, dini e, tam değildir. O naksatul akıl hadisi şu e, dinleri neden eksiktir? Çünkü haiz, e, nifas halinde kadın namaz kılamıyor. Yani erkek kadar namaz kılamıyor. Erkek kadar namaz kılamıyor. Akıl itibariyle de erkek kadar kadın zeki değildir. Dünya tarihine bakın. E, bu bir vakanın tespitidir. Aşağılama değildir. E, bu Buluşları yapanlar, mucitler, erkekler midir, kadınlar mıdır? kimdir? Erkeklerdir yani Allah Teala böyle yarattı. Ama öteki tarafta dinin noksan deme yani kadın namaz kıldı, erkek kıldı, kadın erkek gibi sevap alamaz anlamında değil. Kadın da senin gibi sevap alır. Yani huşusu senden daha ileri ise senden daha fazla sevap alır. Yani burada erkek kadar namaz kılamaz. Çünkü hasta hali var, işte oruç tutamaz o günlerde. Onu kastediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Estağfirullah ve etubiley ve elhamdülillahi rabbil alemin.